39. bab Yüce Allah'ın şu kavli babı ve Davud'a Zebur'u verdiğimiz gibi şüphesiz sana da vahiy ettik. Nisa suresi 163 Ez Zebur'u kitaplar bunun vahidi Zebur'dur. Zebertu yazdım demektir. Ant olsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar onunla birlikte tesbih edin dedik. Kuşlara da ona Demiri de yumuşattık. Uzun zırhlar yap, onları dokumada intizamı gözet diye buyurduk. Ey Davud haldamın iyi amellerde bulunun. Çünkü hakikaten ben ne yaparsanız has tamam göremin. Sebe Suresi 10 11. ayetler. Mücahit evi bir tespit edin demektir. Sadıkat rızalar ve katdir sırrı yani Çiviler ve halkalarla miktarı iyi takdir et. Çivileri çok inceltme. O takdirde aralarına su girer. Çivileri kalın yapma. O zaman da halkaları ayırıp kırar demektir dedi. Onlara peygamberleri hakikat Allah size bir padişah olarak talifi göndermiştir dedi. Onlar ki biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona maldan da bolluk verilmemişken Nasıl olur da bizim başımızda padişahlık olabilir, onun olabilir dediler. Peygamber şüphesiz Allah, onu sizin üstünüze beğenip seçmiştir. Ona bilgice, vücutça bir üstünlük vermiştir. Allah mülkünü kime dilerse ona verir. Allah'ın rahmeti boldur, gerçek bilgidir. Bakara suresi 247. ayet. Nihayet o talut, ve maiyetindeki Müslümanlar o ırmağa geçtikleri zaman beri yanında kalanlar bir gün bizim Carlita ve ordusuna karşı bugün bizim çağlıta ve ordusuna karşı takatimiz yoktur dediler. Muhafak Allah'a kavuşacaklarını bilenler ve itaatle ırmağa geçenler ise nice az bir cemiyet daha çok bir cemiyeti Allah'ın izniyle kalebe etmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Bunlar Calut ile askerlerine karşı çıktıkları zaman niyaz edip ey Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımıza sebat ver, bu kafirler grubuna bize karşı yardım et dediler. Derken Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davut da Calut'u öldürdü. Allah da salsanat ve hikmet verdi ve daha dilemekte olduğundan bazı şeyler öğretti. Bakara suresi 249-251. ayetler. Bize Mamer Hennam'dan o da Ebus Hureyra radiyallahu anh'dan haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davut peygamberin zeburu okumak kolaylaştırıldı. Davut kendisinin binek hayvanlarının sefere hazırlanmasını emrezerdi de onlar eğlenirdi Bunlar eğerlenmezden evvel zeburu okurdu. Davut Yalnız kendi elinin emeğinden yer idi. Bu hadisi Musa İbni Ukbe'de safvandan, o da Ata İbni Yeser'den, o da Ebu Hureyre'den, o da Peygamber'den senetle rivayet etmiştir. Abdullah İbni Amr radıyallahu şöyle demiştir. Benim vallahi yaşadığım müddetçe ben gündüzleyin oruç tutacağım, gecelerim namaz kılacağım demekte olduğum Resulullah'a haber verilmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'a vallahi ben muhakkak yaşadığım müddetçe güncüz deyin oruç tutacağım, gece namaz kılacağım demekte olan kimse sen misin diye buyurdu. Ben evet ben bu sözü söyledim dedim. Resulullah sen bu ağır ibadeti yerine getirmeye güç yetiremezsin. Onun için bazen oruç tut bazen tutma. geceleyin yöne kalk namaz kıl. Bir kısmında uyu. Ve her aydan üç gün oruç tut. Çünkü Hasan Öler on misliyle karşılanır. Böylece bu üçer günlük oruçlar bütün bir yıl orucu gibi olur buyurdu. Ben ya Resulullah ben bundan fazlasına güç yetiririm dedim. Öyleyse bir gün oruç tut, iki gün oruç tutma buyurdu. Abdullah dedi ki ben yine ben bundan fazlasına da güç getiririm dedim. Resulullah öyleyse bir gün oruç tut. Bir gün oruç tutma. İşte Davut peygamberin orucudur. Bu oruçların en adilidir buyurdu. Ben ya Resulallah bundan fazlasını da getirdim dedim. Resulallah bundan daha faziletli oruç yoktur buyurdu. Abdullah İbni Anıl Amr, Amr İbni Az şöyle demiştir. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bana senin geceleyin namaz kılar, gündüzleyin oruç tutar olduğuna Olduğun bana haber verilmedi mi? Buyurdu. Ben evet dedim. Resulullah Muhakkak ki sen bunu yaptığın zaman gözler içeri çöker. Beden de yorulup zayıflar. Sen her aydan üç gün oruç tut. Bu da bütün yıl boyu oruç yahut da bütün yıl orucu gibidir. Buyurdu. Ben ben kendimi kuvvetli buluyorum dedim. Ravi Mısır'a kuvvetli kastediyor demiştir. Mısır, ah Mısır. Resulullah öyleyse Davut peygamber orucu tut. O bir gün oruç tutar, bir gün yerdi ve düşmanla karşılaştığı zaman kaçmazdı buyurdu. 40. bab Allah'a en sevimli olan namaz, Bağut namazıdır. Allah'a en sevimli olan oruç da Davut Peygamber'in orucudur. Davut gecenin yarısında uyur ve gecenin üçte birinde namaz kalardı. Gecenin altıda birinde yine uyurdu. Davut bir gün oruç tutar, bir günde tutmazdı. Ali şöyle dedi. Bu gecenin altında birinde uyurdu sözü, Ayşe'nin sözüdür. Çünkü Ayşe, seher vakti onu benim yanımda muhakkak uyur bulurdu. Demiştir. Amr İbni Abdullah ibn Amr'dan şöyle dediğini işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevimli olan orucu Davud peygamberin orucudur. Davud bir gün oruç tutar bir gün tutmazdı. Allah'a en sevimli olan namaz da yine Davud peygamberin namazıdır. O gecenin yarısını uyur, üçte birinde namaz kılar, altıda birinde tekrar uyurdu. Buyurdu. 41. Bak. Onların diyeceklerine sabret, kolumuzu kuvvet sahibi Davud'u hatırla. Çünkü o daima Allah'ın rızasına dönen bir zat idi. Gerçek biz dağları kendisine usahhar kıldık ki, bunlar akşamlayın o kuşluk vakti onunla birlikte durmadan tesbih ederlerdi. Toplanıp gelen kuşlarını da kendisinden rahmettik. her biri itaatle ona döneceğiydi. Onun mülkünü de kuvvetlendirdik. Ona hikmet ve faslı hitap verdik. Saat suresi 17-20. ayetler. Mücahit şöyle demiştir. Faslı hitap hükümde ince anlayış. İnce anlayıştır. Vele tuş, tıt, israf etme, bizi yoldan doğrusu hidayet et. Şu benim kardeşim onun 99 nacesi var. Benim ise bir tek nacem var. Nace kelimesi kadın içinde davar içinde söylenir. El fil niha onu bana ver. Meryem'e Zekeriya kefil oldu demek gibidir. Yani onu kendisine aldı. Aziz bana gel, galip geldi. Yani benden daha aziz oldu. Aziz Suhu ben onun hitabında aziz kıldım. hitap karşılıklı söz döndürme deniliyor. Davut dedi, anl olsun ki senin dişi koyununu kendi dişi koyunuma katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçi mallarını birbirine katıp karıştıran ortakların çoğu mutlaka birbirine haksızlık eder. İbni Abbas biz onu fitneye uğrattık, biz onu denemeye tabi tuttuk demektir demiştir. Ömer bunu Fettanahu diye Tanrı'nın şeddesiyle okumuştur. Davud bunun üzerine Rabbinden mağfiret dilemesini istedi. Rüküyle yere yatıp, yere kapanıp Allah'a döndü. Mücahit şöyle demiştir. Ben İbni Abbas'a Sad suresinde secde ediyor muyuz dedim. O da daha evvelde Muh ve onun neslinden Davud'u Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı, Harun'un müvveti ve hidayete kavuşturduk. İşte bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. O halde sen de onların gittiği doğru yolu tutup ona uy. En'am sureti 84-90. ayetleri okudu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara uymakla emri olanlardandır dedi. Bize Eyüp ikrimeden tahsis etti. İbn-i Abbas radiyallahu anh saat secdesi vacip kılınan eden değildir. Fakat ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i bu surede secde ederken gördüm demiştir. 42. Bab Yüce Allah'ın şu kavilleri babı. Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kıldı. O Daima Allah'a dönendi. Hani ona öğleden sonra bir ayağın tırnağı üstünde dikilip üç ayağı üzerinde duran bir süratli koşu atlar gönderilmişti de gerçekten mal sevgisine sırf Rabbimi zikretmek için düştüm demişti. Nihayet bu atlar perdenin arkasına gizlenmişlerdi. Onları bana döndürün dedi. Hemen ayaklarını boyunlarını okşamaya taramaya başladı. Andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan da ettik. Tahtının üstüne bir ceset bırakıverdik. Sonra o yine eski haline döndü. Dedi ki ey Rabbim ben mağfiret eyle. Bana öyle bir mülk ve saltanat ver ki o benden başka hiçbir kimseye layık olmasın. Şüphesiz bütün muratları İslam'dan sensin. Sen. Bunun üzerine biz de ona rüzgarı musahhar ettik. Onun emri ve onun dilediği yere yumuşacık akar giderdi. Şeytanları onlardan her bina ustasını, her dalgıcı bu kağılara bağlanmış olan diğerlerini de emirlerine rağm ettik. Bu bizim vergimizdir. Artık dilediğine hesapsız ver yahut tut dedik. Şüphe yok ki indimizde onun mutlak bir yakınlığı ve dönüp geleceği yer güzelliği de vardır. Saat suresi 30 ve 40. ayetler. Süleyman'a da, Süleyman da rüzgarı musahha kıldık ki sabahı bir aylık yol, akşamı bir aydı. Erimiş bakır madenini ona sev gibi akıttık. Önünde Rabbinin izniyle iş gören bazı cinler de vardır. İşlerinden kim bizim emrimizden ayrılıp saparsa onu çılgın azaptan tattırdık. O kalelerden, heykellerden, büyük havuzlardan, havuzlar gibi çanaklardan, sabit sabit kazanlardan ne dilerse kendisine yapardı. Ey Davut Hanedanı, siz Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan hakkıyla şükreden azdır. Sana, biz ona ölüm hükmünü infat edince, dayandığı asasını yemekte olan ağız kurduğundan başka bir şey bunun ölümünü ona, onlara göstermedi. Bu suretle yere kapanıp yıkıldığı zaman besbelli oldu ki eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı öyle horlayıcı bir azap içinde kalıp durmazlardı. Sebe suresi 12-14. ayetler. Şeytanların Süleyman mülkü aleyhine uydurup takip ettikleri şeylere yalanlara uydular. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafirler ki insanlara büyücülüğü Babir'deki iki meleğe Harut ve indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Bakara Suresi 102. Ayet. Bir şube Muhammed İbni Ziyad'dan, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Çin taifesinden bir ifrit dün gece namazımı kesip bozmak için bana ansızın hücum etti. Allah beni galip getirip onu istediğimi yapma kuvveti verdi. Ben onu yakaladım ve hepiniz onu göresiniz diye mescidin direklerinden birine bağlamak istedim. Fakat kardeşim Süleyman Peygamber'in Rabbim bana Mağfiret et ve benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülkü bana bağışla. Saç suresi 35. ayetteki duasını hatırladım da ifriti köpek gibi kovdum. Ifrit insan ve can tarifesinden mütemerrit yani çok inatçı, isyancı, kibirli demektir. Bu zebine gibidir, bunun cemi de ez zevaniyetumdur. El-Araç'tan, o da Ebu Hureyla radiyallahu anh tahtis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un oğlu Süleyman ben bu gece 70 kadını dolaşacağım da onlardan her biri Allah yolunda mücadele edecek birer suvari oğlana gebe kalır diye kesin konuştu. Arkadaşı olan melek ona inşallah de dedi. O dili ve inşallah demedi. O hakikaten kadınları dolaştı. Fakat İçlerinden yalnız biri, iki biri düşük bir oğlana hamile kalmıştır. Peygamber eğer Süleyman inşallah deseydi elbette o çocukların hepsi Allah yolunda cihat edeceklerdi buyurdu. Ravi Şuayb e, İbn Ebi Zimet 90 kadın demişlerdir ki bu da daha sahiptir. Ebu Zer radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir keresinde Ya Rasulullah, ilk konulan mescit hangisidir dedim. Resulallah el mescidü haram buyurdu. Ben sonra hangisidir dedim. Sonra mescidü aksa buyurdu. Ben bu iki mescidin kuruluş arasında ne kadar zaman vardır dedim. kız sene buyurdu. Sonra şunu söyledi. Sana namaz her yerde yetiştiyse her nerede yetiştiyse sen namazı orada kıl. Tüm yeryüzü senin için mescittir. Bize Ebu Zinat haber verdi. Ona da Abdurrahman İbn Hürmüz takdir etmiş. Ki o da Ebu Hureyre radiyallahu işitmiş. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştir. Benim benzerimle insanların benzeri şu iki kişinin hali gibidir. O bir ateş yakmış. Kelebekler ve şu bir takım hayvanlar ateşe düşmeye başlarlar. Yine dedi ki iki kadınla beraberinde onların iki oğlan çocukları vardı. Bunlar yolda giderken kurt geldi. Bunlardan birinin çocuğunu kapıp gitti. Bunun üzerine çocuğunu kurt kapan büyük kadın arkadaşı küçük kadına kurt senin çocuğunu götürdü dedi. Diğer kadın da hayır senin çocuğunu götürdü dedi. Nihayet bu iki kadın Mahkemelerini Davut'a Arzettiler. O da Büyük kadın Hükmetti. Kurtun Kaptığı çocuk küçük kadına Ait oldu. Bunlar mahkemeden çıkıp Davut'un Oğlu Süleyman'a gittiler. Ve babasının hükmünü Geriden ona bildirdiler. O da Bana bir bıçak getirin de Çocuğu iki kadın arasında paylaştırayım Dedi. Onun üzerine küçük kadın Aman öyle yapma Allah sana merhamet etsin Çocuk bu kadındır dedi. Süleyman bu söz çocuğun küçük kadın olduğuna hükmetti. Ebu ile vallahi ben sıkkın sözünü o güne kadar hiç işitmemiştim. Bir bıçağı sadece, biz bıçağı sadece müdye diyorduk demiştir. 43. Bab, Yüce Allah'ın şu kavli, Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendi faidesi için şükreder. Kimden ankörlük ederse hiç şüphe yoktur ki Allah kanidir. Her hamde o layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt verirken şöyle demişti. "Oğlacığım, Allah'a ortak koşma. Çünkü şey elbette büyük bir zulümdür. Biz insana, ana babasına tavsiye ettik. Onun anası kendisini zaf üstüne zaf ile taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl sürmüştür. Bana ana babana şükret. Dönüşün ancak banadır. Eğer onlar sence ilimde yeri olmadık herhangi bir şeyi bana eş tutman üzere seni zorlarlarsa kendilerine itaat etmek. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana dönerlerin yoluna uy. Nihayet dönüşünüz ancak banadır. O vakit ben de size ne yapıyordunuz haber veririm. Oğulcağızın hakikat yaptığın iyilik ve kötülük bir harzat tanesi kadar da olsa bir kaya içerisinde ya da göklerde yahut da yerin dibine gizlenmiş olsa bile Allah onu getirir. Çünkü Allah latiftir, hakkıyla haberdardır. Oğulcuğum namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten vazgeçilmeye çalış. Sana isabet eten her şeye katlan. Çünkü bunlar katil surette farz edilen işlerdendir. İnsanlardan yüzünü çevirme. Yeryüzünde şımarık yürüme. Zira Allah her büyüklük tasviyanın kendini beğenip öğrenip, öğrenip, öğrenip sevmez. Yürüyüşünde mutecil ol. Sesini alçalt. Seslerin en çirkini hakikat eşeklerin anılışıdır. Lokman suresi 12-19. ayetlere kadar. Vela tusagır, yüzünü döndürmek demektir. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh söyle demiştir. İman edenler bununla beraber imanlarına zulüm karıştırmayanlar. İşte onlar emin olmak hakkı kendilerinizdir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. Enam suresi 82. ayeti indiği zaman Peygamberin sahabeleri bizim alimiz. İmanla bir zulüm, bizim hangimiz imanla bir zulüm karıştırmaz ki dediler bunun üzerine Allah'a ortak koşmaz çünkü elbette büyük zulümdür. Lokman suresi 13. ayet indi. Bize El Ames İbrahim'den o da alcamadan tahsis etti ki Abdullah Radiyallahu şöyle demiştir. İman edenler bununla beraber imanlarla zulüm karıştırmayanlar işte onlar korkudan emin olmak hakkı kendilerinidir. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. En'am suresi 82. ayeti indirildiği zaman bu Müslümanlara ağır geldi de yanasınlar biz hangimiz nefsimizden bizden hangimiz nefsine zulüm zulmetmez ki?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetteki zulüm sizin anladığınız gibi değildir. Bu zulüm ancak şirktir. Lokman'ın oğluna öğüt verirken oğulcum Allah'a ortak koşma çünkü Allah'a ortak koşmak büyük zulümdür dediğini işitmediniz mi buyurdu. 44. Bab Onlara o şehir sahiplerini, sahiplerini misal getir. Hani oraya elçiler gelmişti. Biz o zaman kendilerine iki elçi göndermiştik de onları tekzip etmişlerdi. Biz de bir üçüncü ile bunları kuvvetlendirmiştik ve biz size gönderilmiş elçiler demişler, elçileriz demişlerdi. Onlar siz bizim gibi insandan başka bir kimse değilsiniz. Hem Rahman bir şey indirmemiştir. Siz yalan söyler kimselerden başkası değilsiniz dediler. Elçiler şöyle dediler. Rabbimiz biliyor ki biz hakikaten size gönderilmiş elçileriz. Bizim üzerimize vazife apaçık tebliğden başkası değildir. Onlar dediler, doğrusu sizin yüzünüzden uğursuzlandık, eğer vazgeçmezseniz an olsun sizi mutlak taşlarız. Bizden size muhakkak azıklı bir dokunur. Onlar da sizin uğursuzluğunuz kendi beraberinizdedir. Size nasihat edilirse mi bunu uğursuzluk sayarsınız? Hayır, siz hatta aşık taşanlar gürülusunuz dediler. O şehrin en uç kenarından koşarak bir adam geldi. Ey kavmim, uyun ve gönderilmiş olanlara uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen o kimselere, onlar hidayete ermiş zatlardır. Ben beni yaratana neden kulluk etmeyecekmişim? Sizler ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka tanrılar edinir, edinir miyim? Eğer o çok merhamet edici Allah bana bir zarar yapmak isterse, onların iddia ettiğimiz şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. Şüphesiz ben o takdirde de mutlak apaçık bir sapıklık içindeyim. Gerçekten Rabbinize iman ettim. İşte bunu benden duyun ona git cennete denildi. Gir cennete denildi. O da ne olurdu dedi. Kalmin binseler de Rabbimin beni mağfiret ettiğini, beni ikram edenlerden kıldığını. Ondan sonra Kalmin üzerine gökten bir ordu indirmedik. İncililer de değildik. Onların ubuketi bir tek sahadan başka bir şey değildi. Artık hemen sonu verdiler. Yasin suresi 13 29. ayetler فَاَذَّذْنَاَمْ <feyazazmâim> ucahit şiddetlendirdik dedi İbn-i Abbas tâiruk'un musibetlerimiz demektir demiştir. 45. bab Yüce Allah'ın şu kavli babı ha ya يَا اَيْنْ Bu kulu Zekerriya'ya Rabbinin rahmetini alıştır. O Rabbine gizlice niyaz ettiği zaman demişti ki Ey Rabbim hakikat ben benim kemiğim yıprandı, başımın saçı tutuştu. Ey Rabbim, ben sana ne dua etmişsem, bedbaht ve mahrum olmadım. Hakikat ben kendimden sonra yerine gelecek akrabamdan endişeye düştüm. Karım da kısırdır, binanaley bana tarafımdan ve kendi sulgumdan bir oğul et ki bana da mirasçı olsun. Yakup amdam da ona olsun. Rabbim sen onu rızana kavuştur Allah buyurdu ey Zekeria. Hakikaten sana Yahya adında bir oğul mucizeleriz ki bundan evvel biz ona hiçbir kimseye adaş yapmamıştık. Dedi. Rabbimin benim nasıl Rabbim benim nasıl nasıl oğlum olur? Karım kısırdır ben ise ihtiyarın son haddine varmışımdır. Melek dedi ki öyledir fakat Rabbim buyurdu ki o bana göre pek kolay daha evvel sen hiçbir şey değilken ben seni yaratmıştım seni. Rabbimin bana bu hususta bir Rabbim bana bu hususta bir nişan ver buyurdu senin nişanın safah sağlam iken üç gece insanlarla konuşamamandır derken Zeker ya mescitten kavminin karşısına çıkıp onlara sabah akşam tesbih edin diye işaret verdi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 ona selam olsun Meryem Suresi 1'den 15. ayetlere kadar. i̇bn Abbas şöyle demiştir. Semiyen mislen demektir. Reddiyen, merdiyen, ıttiyyen, asiyyen denilir. Hiyyen, ata-ıya tevfilindendir. Seviyen için ham manasındadır deniliyor mihraptan kalmının karşına çıkıp onlara sabah akşam tespih edin diye vahyetti, yani işaret etti. Hafriyen, latifen demektir. Akran yani çocuk doğurmayan sıfatı erkek ve dişidir. İkisine de sıfat olur. Bize kata da Enes İbni Malik'ten, ona da Malik İbni sağ sağdan tahsis etti ki, Onlara peygamber sallallahu aleyhi ve sellem göklerde yürütüldüğü geceden şöyle tahsis etmiştir. Sonra yükseldi ikinci samaya varınca oranın kapısının açılmasını istedi. Kimdir o denildi? Cibril dedi. Beraberindeki kimdir denildi? Muhammed'dir diye cevap verdi. Ona vahiy ve miraç gönderildi mi dedi? Cibril evet gönderildi dedi. Yükselmekten... Ayrut'ta ikinci senaya vardığında orada Yahya ile İsa peygamberle karşılaştım. Yahya ile İsa teyze oğullarıdır. Sibri bana bu gördüklerin Yahya ile İsa'dır. Bunlara selam verdim. Ben de onlara selam verdim. Onlar da selamıma mukabele ettiler. Sonra merhaba hayırlı kardeş, salih peygamber dediler. 46. Bab Yüce Allah'ın şu kavli Kitapta Meryem kıssasını da Hani o ailesinden ayrılıp Doğu tarafında bir yere çekilmişti Sonra onların önünde bir Perde edilmişti derken biz ona Ruhumuzu göndermiştik de O kendisine yaratılışı Tam bir beşer şeklinde görünmüştü Meryem ona dedi ki Doğrusu ben senden Rahman olan Allah'a sayınırım Eğer sen hakkıyla sakınan isen çekil Yanımdan Ruhla ben ancak sana pah bir oğlan vermeye vesile olmak için Rabbinin gönderdiği elçiyim dedi. O benim nasıl bir oğlum olacakmış? Evlenmedim. Bana bir beşer dokunmamıştır. Ben ifetsiz de değilim dedi. Ruh öyledir. Fakat Rabbim buyurdu ki o bana göre pek kolay. Çünkü biz onu insanlara bir ayet ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız. Zaten iş olup bitmiştir. Nihayet ona gebe kalıp da Bununla uzak bir yere çekildi derken çocuğun sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya terk etti. Keşke bundan evvel öleydim de unutulup gideydim dedi. Aşağısından ona şu nida geldi. Tasalanma Rabbim senin alt yanından bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma ağacını kendine doğru silk üstüne derilmiş taze hurma dökülecektir. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Eğer beşerden herhangi birini görürsen ben Rahman olan Allah'a oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseye katiyen söz söylemeyeceğim de. Derken ona yüklenerek, onu yüklenerek karmine getirdi. Dediler, hey Meryem and olsun sen acayip bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi. Senin baban kötü bir adam da değildi. Anan da üfretsiz bir kadın değildi. Bunun üzerine Meryem İsa'yı işaret etti. Biz henüz beşikte bulunan bir sabi ile nasıl konuşuruz dediler. İsa dile gelip dedi ki, ben hakikat Allah'ın koluyum. O bana kitap verdi. O beni peygamber yaptı. Beni her nerede bulunursam mübarek kıldı. Bana ben hayatta oldukça namazı, zekatı emretti. Ben annem, Beni anneme hürmetkar kıldı. Beni bir zorba, bir bedbaht olarak yaratmadı. Dünyaya getirildiğim günde, öleceğim günde, bir diri olarak kabrinden kaldırılacağım günde selam ve selamet benim üzerimedir. İşte hakkında şekle itiraf etmekte oldukları Meryemoğlu oğlu İsa, Havlince budur. Meryem Suresi 16-34. Ayetler Gerçek Allah Adem'in Nuh'u İbrahim Hanedanlı, İmran ailesinin hepsini birbirinden gelme tek bir zürriyet olarak alemlerin üzerine seçilmiş kıldı. Allah hakkı ve işlici, kemal ile bilicidir. Hani İmran'ın karısı Hanne, Taddim Karımdakini azatlı bir kul olarak sana adadım. Benden olan bu adayı kabul et. Şüphesiz hakkıyla işten çemaliyle bilen sensin. Sen demişti. Fakat onu kız doğurunca Allah onun ne olduğunu ne doğurduğunu daha iyi bilinceyken Rabbim hakikat ben onu kız olarak doğurdum. Erkek kız gibi değildir. Gerçek ben adını Meryem koydum. Ben onu da zürriyetini de o taçlanmış şeytandan sana sığındırırım dedi. Bunun üzerine Rabbi onu iyi bir rıza ile kabul etti. O güzel bir nebat gibi büyüdü. Zekeriya'yı da onu bakmaya memur etti. Zekeriya ne zaman kızın bulunduğu mihraba girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu. Meryem bu sana nereden geliyor dedi. O da bu Allah tarafından şüphe yoktur ki Allah... Kimi dilerse ona sayısız rızık verir dedi. Ali İmran suresi 33-37. ayetler. Hani melekler ey Meryem şüphesiz ki Allah sana seskin bir hususiyet verdi. Seni tertemiz büyüktü, seni alemlerin kadınları üzerine seskin kıldı demişti. Ey Meryem huşu ile Rabbinin divanına dur, secdeye kapan, rükû edenlerle beraber eğil, cemaatle namaz kıl. Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz kayıp haberlerindendir. Meryem'i onlar hangisi himayesine alacak diye kalemlerine atarlarken sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de yine yanlarında yoktun. Melekler ey Meryem Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdeliyor. Ali İmran suresi 42-45. ayetler. i̇bn Abbas şöyle demiştir. Ali İmran bütün müminlerdir. Ali İmran âl İbrahim, âl İmran, âl Yasin, âl Muhammed tabirlerinden kastedilen hep müminlerdir. Çünkü Allah hakikat İbrahim'e insanların en yakını. Herhalde zamanında ona tabi olanlardır. Âl-ı İmran 68. ayet buyuruyor. Onlar da ancak müminlerdir. Binaaleyh ona muhalefet edenler onun alinden değildirler. âl Al Yakup deniliyor. Bunun aslı Ehl Yakub'dur. He, hemzeyle kalbedilmiş al kelimesi, küçültme ismi yaptıkları zaman sonra o hemzeyi aslına döndürürler de Uhaylun derler. <gülüyor> Zuhri şöyle demiştir. Bana Said İbni Müseyyip tahtis edip şöyle dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle dedi. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyurdu. Adem çocuklarından doğrulan hiçbir çocuk yoktur ki. Doğrulurken şeytan ona dokunmuş olmasın. Şeytanın dokunmasından dolayıdır ki çocuk anasından doğduğu anda feryat ederek ağlar. Şeytanın bu dokunmasının Meryem oğlu ile dokunmasından Meryem oğlu ile annesi müstesnadır. Sonra Ebu Hureyre onu onun özürriyetini o taşlanmış şeytandan sana sığındırırım. Ali i Ümren 36. ayetini söylerdi. 47. Bab Hani melekler ey Meryem şüphesiz ki Allah sana seskin bir özellik verdi. Seni tertemiz büyüttü. Seni alemlerin kadınları üzerine seskin kıldı demiştir. Ey Meryem uşu ile Rabbinin divanına dur. Secdeye kapan. Rüku edenlerle beraber rüku et. Ya Muhammed Bunlar sana vahyetmekte olduğumuz kayıp haberlerindendir. Meryem'i onlarla hangisi himayesine alacak diye kalemlerini atarlarken sen yanlarında değildin. Çekişirlerken de yine yanlarında yoktun. Ali Ümran suresi 42'den 44. ayete kadar. Yekfulu denilir ki o onu beslemeyi üzerine aldı. Onu kendine katıp aldı demektir. Bunda kefe ve şeddesiz olarak konulur. Bunu borçlara kesil olmakla benzeri manadan değildir. Şam şöyle demiştir. Bana babam Urvati İbn-i haber verip şöyle dedi. Ben Abdullah i̇bn Cafer'den işittim. O şöyle dedi. Ben Ali radiyallahu anh'tan işittim. O şöyle diyordu. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Zamanındaki dünya kadınlarının hayırlısı İmran kızı Meryem'dir. Bu ümmetin kadınlarının hayvısı da Hatice'dir buyuruyordu. 48. Bab Yüce Allah'ın şu kabli babı Hani melekler, der Ey Meryem şüphesiz ki Allah sana seçkin bir hususiyet verdi. Seni tertemiz büyüttü. Seni alemlerin kadınları üstüne seçilmiş kıldı. Ey Meryem Huşu ile Rabbinin divanında dur. Secdeye kapan. Allah'a rükû edenlerle beraber eğil. Cemaatle namaz kıl. Ya Muhammed. Bunlar sana vahy etmekte olduğumuz kayıp haberlerindendir. Meryem'i onlardan hangisinin himayesine alacak ise alacak diye kalemlerine atarlarken sen yanlarında değildin. Bu hususta çekişirlerken de yine yanlarında yoktun. Melekler, ey Meryem. Allah sana kendinden bir kelimeyi mücdeliyor. Adı İsa, lakabı Mesih. Sıfatı Meryem oğludur. Dünyada da ahirette de şanı yücedir. Allah'a çok yakınlardandır da beşiğinde de yetişkinlik halinde insanlara söz söyleyecektir. Salihlerdendir. Dediği zaman da sen yanlarında değildin. Meryem dedi ki Hey Rabbim bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olabilir? Allah dedi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 gibi bir şey yapar onu üfürürüm de Allah'ın izniyle derhal canlı bir kuş olur. Yine Allah'ın izniyle anadan doğma körü de ve abraşı da iyi eder. Ölüleri diriltirim. Evler, evlerinizde ne yiyor ne biriktiriyorsanız size haber veririm. Elbette bunlar da sizin için eğer iman edicilerseniz birer ibret vardır ad İmran Suresi 42'den 49. ayete kadar. ki ve ki bir bir manadır. Seni müjdeliyor demektir. hem şerefli demektir. İbrahim en nehai el, el demektir. Demiştir. Mücahit el kehlü el halü yani olgun el ekmehu gündüzleyin Gören, geceleyin görmeyen demektir. Demiştir. Başkaları da el-ekmeh kür olarak doğandır. Demişlerdir. Bize şube tahdis etti ki Amr İbni ve şöyle demiştir. Ben Murre el-Hemdani'den hadis tahdis ederken işittim. Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh şöyle demiştir. Ayşe'nin ümmetinin kadınlarına karşı üstünlüğü Cirit yemeğinin diğer yemeklere karşı üstünlüğü gibidir. Erkeklerden birçokluk fazilette kemale erdi. Kadınlardan ise İmran kızı Meryem ile Firavun'un kadını Asiye'den başkası kemale ermedi. İbnü Ver dedi ki: Bana Yunus haber verdi. İbn Şihab şöyle demiştir: Bana Said İbn Musa'ib tahtız etti ki Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Kureyş kadınları deveye binen Arap kadınlarının hayırlısıdır. Onlar kadınların çocuğa en şefkatlisidir. Elindeki zevcenin malını koruma hususunda kocaya en riayetlisidir. Bu hadisi hadisin ravisi Said İbn Müseyyeb dedi ki: Bu rivayetin ardından Ebu Hure ile İmran kızı Meryem asla demeye binmedi der idi. Bu hadisi Ez rivayet etmekte Yunus el Eyl'i'ye Ez kardeşinin oğlu Muhammed İbni Abdullah ile İshak el bu mutabat etmişlerdir. 49. Bab Yüce Allah'ın şu kavli babı Ey kitab olanlar dininiz sususunda haddi aşmayın. Allah'a karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa yalnız Allah'ın Resulü ve kelimesidir ki onu Meryem'e bırakmıştır. O Allah tarafından yaratılan bir ruhtur. Artık Allah'a ve rasullerine inanın da Allah üçtür demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir ve tek Tanrı'dır. O herhangi bir çocuğu bulunmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hakiki vekil olmak bakımından da bizzat Allah yeter. Ne mesih ne en yakın melekler Allah'ın kulu olmaktan asla çekinmezler. Kim ona kulluktan çekinir ve kibirlenmek isterse düşünsün ki Allah onların hepsini huzurunda toplayacaktır. Nisa suresi 171 ve 172. ayetler. Ebu Ubeyt, kelimetuhu, baba ve nutfe vasıtası olmadan, ol deyince olmasıdır demiştir. Başkaları da, ruhun minhu, ona hayat verdi de ruh yaptı demektir dediler. İlahlar üçtür, demeyin. Bana, Cunade İbnu Ebi, Umeyye, Ubeyt, Ubeyde i̇bn Samit radıyallahu anh'tan tahdis etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'tan başka ibadet olmayacak bir mabut yoktur. Yalnız Allah vardır, ortağı yoktur. Muhammed de muhakkak Allah'ın kulu ve Resuludur. İsa da Allah'ın kulu ve Resuludur. Ve <gülüyor> ile emirle Meryem'e bıraktığı bir kelimesidir. Bu suretle Allah tarafından hayat verilen bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır diye diliyle, ikrar, kalbiyle tasdik ederse Allah o kimseyi cennete kor. O kol hangi mal üzerinde olursa olsun ayırt etmez. Razi el-Velid dedi ki bana i̇bn bir Cabir Umeyr'den, o da Cunade'den tahdis etti ve cennetin çekim kapısından hangisini isterse oradan fıkrasını ziyade etti. 50. bab Kitapta Meryem kıssasını da an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra onların önünde bir perde edilmişti. Derken biz ona ruhumuzu göndermiştik de o kendisine hırkati tam bir beşer şeklinde görünmüştü. Meryem 16.40 ayetler. Yunus kıssasındaki Nebezahu Esraffat 145 onu attık demektir. Doğu tarafa çekildi yani ibadet için Beytul Vaktis'in yahut evinin doğu tarafına çekildi. Fe doğum sancısı Meryem'i getirdi demektir ki bu Citu'dan F6'dur. L CH denilir ki onu mustar kıldı demektir. Tessakatu düşürür. Yani düşer. Mekanen kasiyen mekanen kasiyen yani uzak bir yere. Ferriyen azimen sevmeyen çok kişi çok çirkin bir iş yaptır demektir. İbni Abbas nisyen yaratılmış mevcut bir şey olmayaydım demektir. Dedi. Başkaları da Ennisyu El-Hakirudur. Dedi. Ebu Vail Meryem eğer Allah'tan Sakınıcı isen Dediği zaman Taki'nin akıl sahibi Olduğunu bildi demiştir. Veki İbn-i Cerrah İsrail i̇bn Yunus'tan O da dedesi Ebu İshak'tan O da Elbera İbn-i Azib'den Seriyen Süryanice'de Küçük ırmak çay demektir demiştir. Bize Cafer ibn Hazm, Muhammed ibn Silim'den, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beşikte yalnız üç çocuk konuşmuştur. Biri İsa'dır. İkincisi de şu kıssadaki çocuk çocuktur. İsrail zamanında Cüreyh istenilen ruhban bir kişi vardı. Cüreyh Salma aslında namaz kılarken annesi gelmiş kendisini çağırmış. Küreç namazı bozup anama cevap mı vereyim yoksa namazımı kılayım mı diye düşünmüş. Anası üç defa çağırdı halde namaza devam etmiş. Bunun üzerine anası ya Allah bu olma faşa kadınların yüzlerini göstermedikçe onun canını alma diye bir dua etmiştir. Küreç Salmasında bulunduğu sırada bir kadın gelip kendisine musallat olmuş, ona zina teklif etmiş. Fakat küreç bundan çekindiği için bu kızgın kadın bir çobana gitmiş ve kendisini ona teslim etmiş. Kadın bu cinsiyi nasipten bir oğlan doğurmuş. Kendisinden sorulduğunda bu çocuğun küreçten olduğunu söylemiş. Bunun üzerine halk rahip rahibe gelmişler. Salmasını baltalarla, kazmalarla kırıp yakmışlar, yıkmışlar. Kendisini de salmadan aşağı indirip çıkarmışlar ve kendisine küfürler etmişler. Türeyc abdest alıp namaz kıldıktan sonra o pik çocuğun yanına gelmiş ve Ey oğul baban kim diye sormuş, çobandır diye cevap vermiş. Bu garip hadiseyi gören halk, rahibe senin salmağını yani ibadet yerini altından yaparız demişler. Türeyc hayır. Eski gibi çamurdan yapın demiştir. Üçüncüsü de şudur. İsrail oğullarından emzikli bir kadın vardı. Bir gün erkek çocuğunu emzirirken yanından yakışıklı, haşmetli bir süvari geçmiş. Bunu gören kadın, ya Allah bunun gibi oğlumu heybetli kıl diye dua etmiş. Çocuk hemen anasının memesini bırakıp süvariye dönmüş ve ya Allah bunun beni bunun gibi kılma diye dua etmiş sonra anasının memesine dönüp yine emmeye koyulmuş. Rabi Ebu Hureyre dedi ki, peygamber bunu bize hikaye ederken parmağını ağzına koyar çocuğun emişini misallendirmişti. Onun bu hali gözümün önündedir. Şimdi ben peygamberin kendi parmağının emişini görür gibi gibiyim. Bundan sonra da o emrikli kadının yanından bir cariye geçmiş. Bu defa kadın, ya Allah benim oğlumu şu cariye gibi hakir yapma diye dua etmiş. Bu sefer çocuk yine anasının memesini bırakmış ve ya Allah beni bunun gibi kıl demiştir. Bunun üzerine kadın çocuk ona niçin böyle söyledin diye sormuş. Çocuk da şöyle cevap vermiştir. O süvari kibir, kibirli zalimlerden birisi gitti. Şu cariye ise zavallı bir kadındır. İnsanlar ona sen çaldın, sen zina ettin diye söz ederler. Halbuki o bunun hiçbirini yapmamış masum bir kadındır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Geceleyin yürütüldüğün zaman Musa'ya kavuştum. Davi dedi ki: Resulullah onu tavsif etti. Bir de gördüm ki Şam'a kabilesi efeklerinden biri gibi kara yaz, uzun boylu, balık etli, düz saçlı bir zattır. Resulullah dedi ki: Ben İsa'ya da kavuştum. Peygamber onu da tavsif edip şöyle dedi. İsa orta yapılı sanki hamamdan çıkmış gibi al sehreniydi. Ben İbrahim'i de gördüm. Çocuklar içinde ona en çok benzeyen benim. Sonra bana birinin içinde süt diğerinin içinde şarap bulunan iki kap getirildi. Bana bunlardan hangisini dilersen al denildi. Ben suçu aldım ve onu içtim. Bana fıtratta hidayet olundun. Yahut fıtratta isabet ettin. Eğer sen şarabı almış olsaydın ümmetin azgın olurdu denildi. Bize Osman İbni Mugire, Mücahit İbni Cebir'den haber verdi ki İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben İsa'yı, Musa'yı ve İbrahim'i gördüm. Ama İsa alt kehreli, kıvırcık saçlı, geniş gözlü idi. Ama Musa kara iri, uzun boylu, düz saçlıydı. Sanki Sudanlı erkeklerden birisi. Bize Musa İbni Ukber tahdis etti ki Nafi şöyle demiştir. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün insanların arasına, arasında Zecal Mesih'i zikretti de şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah şaşı değildir. Dikkat edin. Zecal Mesih'in sağ gözü şaşıdır. Onun gözü sanki salkımından, emsalinden dışarıya çıkmış bir üzüm tanesi gibidir. Ben geceleyin kendimi Kabe'nin yanında gördüm. Ansızın esmer bir zatla karşılaştım. Sanki o görülen esmer erkeklerin en güzelidir. Başının saçı iki omuzu arasından sarkıyor. Saçları taranıp arınmıştı da başı su damlatıyordu. İki elini iki kişinin omuzlarına koyarak o iki kişi arasında beyti tavaf ediyordu. Bu kimdi dedim. Meryem'in oğlu Mesih'tir dediler. Sonra onun arkasında Gayetle kıvırcık saçlı, sağ gözü sakat, dörtlek gördüğüm insanlar arasında İbn-i Kartan'a en çok benzeyen birisini gördüm. Bu da iki elini iki kişinin omuzlarına koyarak beyti tavaf ediyordu. Bu kimdir diye sordum. Bu Mesih Deccal'dır dediler. Bu hadisi nafiden rivayet etmekte Beydullah Musa İbn-i Ukbe'ye mutabihat etmiştir. Bana Ez zuri. Salim'den tahsis etti. Babası Abdullah İbni Ömer şöyle demiştir. Hayır. Vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa için kırmızı çehrilidir demedi. Lakin o şöyle buyurdu. Ben uyumuştum. Rüyamda Kabe'yi tavaf ediyordum. O sırada Esmer salıverilmiş düz saçlı bir kişi gördüm. İki kişi arasında onlara dayanarak iki tarafa bocalayarak ediliyordu Tavafı böyle yapıyordu. Başı da su damlatıyordu yahut başı su akıtıyordu. Ben bu kimdir diye sordum. Meryem oğludur dediler. Ona yönelmek üzere yürüdüğüm sırada bir de kırmızı yüzlü uzun boylu, başı kıvırcık saçlı, sağ gözü sakat, dörtmek Sanki salkımından, salkımındaki emsalinden dışarıya çıkmış iri üzüm tanesi gibi. Orada bulunanlara bu kimdir diye sordum. Bu deccal dediler. Ona benzedikçe insanların en benze, benzedikçe insanlardan en yakın olanı İbnu Katan'dır. Ebu Zuhri İbnu i Katan Huza kabilesinden cahiliyet devresinde helak olmuş bir adamdır demiştir. El Zuhri şöyle demiştir. Bana Ebu Seleme haber verdi ki Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. O şöyle buyuruyordu. Ben Meryem oğlu, Meryem oğluna insanların en yakınıyım. Peygamberlere, anaları ayrı babaları bir evlatlardır. Benimle İsa arasında başka bir peygamber yoktur. bu Hureyre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Meryem oğlu İsa'ya dünya ve ahirette insanların en yakınıyım. Esasen peygamberler babaları bir kardeşlerdir. Anaları ayrı ayrıdır. Dinleri birdir. Ve İbrahim İbni Tahman, Musa İbni Ukbe'den o da Safvan İbni Süleym'den o da Ata İbni Yeser'den söyledi ki Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Bize Mâmer o da Ebu Hureyre'den haber verdi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir keresinde Meryem oğlu İsa hırsızlık yapmakta olan bir kimse görmüş de ona sen çaldın mı diye sormuş. O da kendisinden başka ibadete layık hiçbir tanrı bulunmayan Allah'a yemin ederim ki ben asla çalmadım diye cevap vermiş. Bunun üzerine İsa Allah'a iman ve onun adına yemin edeni tasdik ettim ve kendi gözümü yalanladım demiştir. Bize Sufyan İbni Uyayn'e tahtis edip şöyle dedi. Ben Ezberi'den işittim. O şöyle diyordu. Bana Ubeydullah İbni Abdullah İbni Abbas'tan haber verdi. O da Umar radıyallahu anh'tan çıkmıştır. Umar minber üzerinde şöyle diyordu. Ben Pey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Nasranilerin Meryem oğlu batıl ve aşırı suretle mehtettikleri gibi sakın sizler de beni mette aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki ben ancak bir kulum. Onun için bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz buyuruyordu. Bize Muhammed İbni Mukatir tahsis etti. Bize Abdullah İbni Mübarek haber verdi. Bize Salih İbni Hay haber verdi ki Horasan ahalisinden bir adam Eşşabi'ye bir sual sordu. Bunun üzerine Eşşari şöyle dedi. Bana Ebu Burze haber verdi ki babası Ebu Musa el-Eşşari radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Kişi cariyesini güzel edeplendirir ve terbiyesini güzel yapar. Onu öğretir ve öğretmesini yani okutmasını güzel yapar. Sonra ona hürriyet verir de onunla evlenirse o kişiye iki ecir vardır. Bir kişi ise İsa'ya iman eder, ondan sonra bana iman ederse, buna da iki ecir vardır. Bir köle de hem Rabbine muttaki olur hem de efendilerine itaat ederse bunun içinde iki ecir vardır. İbni Abbas anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizler ayak çıplaklar, erlik yerlerini sünnetsizler olarak haşrolacaksınız buyurdu. Sonra o günü hatırla ki biz göğü kitapların sayfasında dürüp büker gibi düreceğiz. İlk yaratılışta nasıl başladıysa üzerimize hak bir vaat olarak yine iade edeceğiz. Hakkı ve failler biziz. El-Enbiya 104. ayetini okudu. Ve şöyle devam etti. Kıyamet günü ilk elbise giydirilecek kişi İbrahim'dir. Yine kıyamet günü sahabilerimden bir takım insanlar sağ taraflarından ve sol taraflarından yakalanırlar da ben, onlar benim sahabilerimdir derim. Ben, sen onlardan ayrıldığından beri onlar ülkeleri üzerinde geri dönmekte devam etmiş mühdetlerdir denilir. Ben de Allah'ın salih kulu Meryem oğlu İsa'nın dediği gibi derim. Ben işlerinde bulunduğu müddetçe üzerlerinde bir kontrolcüydim. Fakat sen beni vefat ettirdiğin vakit üzerlerinde kontrolcü yalnız sen oldun. Zaten sen her şeyi hakkıyla şahitsin. Eğer kendilerine azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onlara mağfiret edersen mutlak galip yegane hüküm ve hikmet sahibi olan da hakikaten sensin. Sen. Maide suresi 117-118. ayetler. Muhammed İbni Yusuf, Yusuf el Firabri şöyle dedi. Ebi Abdullah el Buhari'den zikrolundu ki Khabisa onlar Ebu Bekir zamanında dinden dönen mürfetlerdir. Ebu Bekir onlarla harp etti demiştir. 51. bab Meryem oğlu İsa aleyhumus selamın inmesi babı. Said İbnü'l-Musayyeb Ebû Hüreyre radıyallahu anh'tan şöyle dediğimi işitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ileride Meryem oğlu İsa sizin için adaletli bir hakim olarak inecektir. O zaman o salibe kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak Mal o kadar çoğalacak ki hiçbir kimse mal kabul etmeyecek. Nihayet bir tek secde dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlı olacaktır. Bunun ardından Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle derdi. İsterseniz şu ayeti okuyunuz. Ehli kitaplar hiçbiri hariç olmamak üzere ölümünden evvel andolsun ona İsa'ya mutlaka iman edecekler. O da kıyamet günü kendilerini kendileri aleyhine şahit olacaktır. El Nisa suresi 159. ayet. Bize el Yunus İbni Yezik'ten o da İbni Şiab'ten o da Ebu Katat ve El Ensari'nin himayesinde bulunan Nafi'den tahsis etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanınız Devlet başkanınız kendisinden, kendinizden olduğu halde Meryem oğlu sizin içinize indiği zaman da imamınıza uyduğunda acaba sizler nasıl olursunuz? Bu hadisi rivayet etmekte Ukayl, İbni, Ukayl ile el evzahi Yunus'a mutabak etmişlerdir. 52. bab. İsrailoğullarından zikruna gelen ibretli ve insanı hayrete düşüren hadiseler babı. Rabbi İbni Hıraş şöyle demiştir. Ukbe İbni Amr Huzeyfe'ye sen bize Resulullah'tan işittiğin şeyleri tahtis eder misin? dedi. Huzeyfe de şöyle dedi. Ben Resulullah'tan işittim şöyle buyuruldu. Beccal çıktığı zaman beraberinde bir su, bir de ateş bulunacak Ama insanların ateş olarak gördükleri şeye gelince o soğuk bir sudur. Ama insanların soğuk bir su olarak gördükleri, görecekleri şey ise işte o yakıcı bir ateştir. Sizlerden her kim beccalın çıkması zamanına erişirse ateş suresinde göreceği şeyin tarafında bulunsun. Çünkü o tatlı soğuk bir sudur. Yine Huzeyfe şöyle dedi. Ve ben Resulullah'tan işittim. Şöyle buyuruyordu. Sizden evvel geçen ümmetlerden bir kişi vardı. Onun ruhunu almak için ölüm meleği ona geldi ve ruhunu alıp gitti. Diriltildiğinde ona dünyada bir hayır işledin mi diye soruldu. O da bir hayır işlediğimi bilmiyorum dedi. Ona iyi düşün denildi. O da ben ömrümde hiçbir hayır işlediğimi bilmiyorum. Ancak şu var ki ben dünyada insanlarla alışveriş yapardım da alacaklarımı toplardım. Hali vaktinde yerinde olan borçluya vade verirdim. Fakir olan borçluyu da borcunu bağışlardım. Bunun üzerine Allah o kimseyi cennete gezdirdi. Ve yine Huzeyf'e şöyle dedi. Ben yine Resulullah'tan işittim. Şöyle buyuruyordu sizden evvelki ümmetler içerisinde bir kişiyi ölüm gelip çatmıştı. O hayattan ümidini kesince ailesi dairesine şöyle vasiyet etti. Ben öldüğümde birçok odun toplayınız. Bu yığın ateşi tutuşturup yakınız ve beni bu ateşe atınız. Ateş benim etimi yiyip de kemiğime ulaşıncaya kadar bırakınız. Kemiğimi yakınca bu yanmış kemikleri alınız ve onu döyüp un yapınız. Sonra rüzgar şiddetli bir günü bekleyiniz. Ve bunu fırtınalı günde denizin içine savurunuz. Aile halkı bu vasiyetin gereğini yaptılar. Fakat onun serilerini topladı da ona niçin böyle yaptım diye sordu. O kişi versenden korktuğumdan dolayı böyle yaptım diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah onu mağfiret eyledi. Ravihuk ve İbni Amr Huzeyfe'ye ben Resulullah'tan işittim. Bu hadisi söylüyordu. Onu vasiyet eden kişi bir kefen soyucu idi demiştir. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Ubeydullah İbni Abdullah haber verdi ki Ayşe ile İbni Abbas Allah onlardan razı olsun. Şöyle demişlerdir. Resulullah'a son hastalığında inen, indiği zaman çektiği sıkıntıdan dolayı Yanında olan bir Hamisa'yı yüzüne örter dururdu. Hamisa kendisine sıkıntı verdikçe yine atıp yüzünü açardı. İşte o haldeyken Allah'ın laneti Yahudiler ve Hristiyanların üzerine olsun. Onlar peygamberlerinin kabirlerini kendilerine mescidler edindiler buyurdu. Bununla onların yaptıklarından ümmeti sakındırıyordu. Bize şube tahsis etti. Furat el-Kazzas şöyle demiştir. Ben Ebu Hazım'dan işittim. Şöyle dedi. Ben Ebu Hüreyya radiyallahu anh ile 5 sene beraber oturdum. Ondan işittim ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu tas ediyordu. İsrailoğulları zamanında onların peygamberler onları peygamberler idare ederdi. Her ne zaman bir peygamber ölürse onun yerine bir başka peygamber getirdi. Şüphesiz ki Benden sonra peygamberlik yoktur. Artık halifeler olacaktır. Halifeler çok da olabilirler. Sahabilirler, halifeler bizden fazla olursa bize ne emredersin dediler. Birinciye yaptığınız beyata bağlı kalınız. Birinciye olanla hak, haklar, onlara haklarını veriniz. Emirlerini dinleyip itaat ediniz. Şüphesiz ki Allah da onlara idare ettikleri milletlerin haklarından soracaktır buyurdu. Bana Zeyd İbni Esrem, Ata İbni Yeser'den, o da Ebu Said radıyallahu anh'dan tahtsiz etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizler kendinizden önce geçen milletlerin yoluna karış karış arşım varsın tıp muhakkak uyacaksınız. O derece ki şayet onlar daracık keler deliğine girmiş olsalar siz de muhakkak onlara uyarak oraya gireceksiniz. Ravi Ebu Said dedi ki biz ya Rasulallah, bu ümmetler Yahudilerle Hristiyanlar mı diye sorduk. Resulallah onlardan başka kim olacak buyurdu. Bize halit el hassa Ebu Kılabe'den tahsis etti ki Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Sahabeler çoğalıp da namaz vaktini tanıyacakları bir şeyle bildirmek istedikleri zaman ateş yakmak, çan çalmak hatırlarına geldi. Yahudiler ve Hristiyanları da yani bunların onlara ait işler olduğunu düşündüler ve vazgeçildi. Sonra Bilal'e ezan lafızlarını ikişer ikişer ikamet lafızlarını birer birer söylemesi emir olundu. Bize Sufyan İbni Uyeyne El-Ameş'ten o da Ebu Suha'dan o da Mesut'tan tahsis etti ki Ayşe radıyallahu anh namaz kılan kimsenin elini karşısına, karşısına koymasını çirkin görüldü de bunu Yahudiler yapar derdi. Bu hadisi El-Ameş'ten rivayet etmekte şube Sufyan'a mutabak etmiştir. Bize El-Leis nafiden o da İbni Umar radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden evvel geçen ümmetlerin dünyadaki müddetlerine nispet sizin müddetiniz ancak ikinci namazıyla güneşin batmasına kadar olan müddet gibidir. Sizlerin meseleyiyle Yahudi ve Nasara'nın mesele şu kimselerin meseli gibidir. O bir takım işçileri çalıştırmak isterdi de bugün günün yarısına kadar birer krat, birer krat ücretle kim çalışır derdi. Yahudiler birer krat, birer sırat ücretle günün yarısına kadar çalıştılar. Sonra o zat günün yarısından ikinci namazına kadar Birer kırat birer kırat ücretle bana kim çalışır dedi. Hristiyanlar günün yarısından ikindi namazına kadar birer kırat birer kırat ücretle çalıştılar. Sonra adam ikindin namazından güneşin batmasına kadar olan kadar bana ikişer kırat ikişer kırat ücretle kim çalışacak dedi. Peygamber buyurdu ki dikkat edin. İkindi namazından güneşin batmasına kadar ikişer kırat ikişer kırat ücretle çalışanlar sizlersiniz. Dikkat edin. Sizin ücretiniz iki keredir. Bunun üzerine yağdılar, ve öfkelendiler de Ey Rabbimiz bizler daha çok çalıştık fakat daha az ücret aldık dediler. Allah ben sizin hakkınızda herhangi bir şey kesip zulmettim mi buyurdu. Onlar hayır ücretimizden kesmedin yarabb dediler. Onlar da işte benim fablımdır ki ben onu dilediğime veririm buyurdu i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ömer radıyallahu işittim. O şöyle diyordu. Allah fıran kimseyi öldürsün. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah Yahudilere lanet etsin. Onlara gerek meyde, gerek gayrısı olsun. Yağlar haram kalındı da onlar bu yağları erittiler ve sattılar buyurduğunu bilmedi mi? Bu hadisi peygamberden rivayet etmekte i̇bn Abbas, Cabir ile Ebu Hureyre mutabihat etmişlerdir. Hasan İbni Atiye Ebu Keşf'den o da Abdullah İbni Amr'dan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Benim tarafımdan tebliğ edilen Kur'an'dan bir ayet olsun Halka ulaştırınız İsrail oğullarından da ibretli kıssalar haber verebilirsiniz Bunda darlık yoktur Her kim benim söylemediğim bir şeyi söyledi diye Bile bile bana yalan ispat ederse o cehennemdeki yerine yerleşmeye hazırlansın. İbn-i Şihab şöyle demiştir. Ebu Seleme Abdurrahman Ebu Seleme i̇bn Abdurrahman şöyle dedi. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiler ve Hristiyanlar az sakallarını boyamazlar. Siz onlara muhalefet ediniz buyurdu. Bize el Elhaten zem tahdis etti. Hasan Basri şöyle demiştir. Bize Cündüp İbn Abdullah şu Basra mescidinde peygamberden aşağıdaki hadisi tahdis etti. Biz onun bunu bize tahdis ettiği zamandan beri bu hadisi unutmadık. Cündüp'ün Resulullah üzerine yalan söylemiş olacağından endişe etmiyoruz. Cündüp şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önce geçen ümmetlerden birisi İçinde bir kişi vardı. Onun bedeninde bir yarası vardı. Bu kişi yarasının elemine dayanamadı da bir bıçak aldı ve onunla elini kesti. Fakat kan bir türlü kesilmedi. Nihayet o kişi öldü. Yüce Allah kulun kendi kendisine ölüme teşebbüs edip benim ölüme geçmeye davrandı. Ben de ona cenneti haram kıldım buyurdu. 53. Bağfur İsrail oğullarından derisi hasta kimse ile körün ve kelin hadisi. Bana Abdurrahman İbni Ebi Emre tahsis etti ki ona Ebu Hureyre peygamberden işiterek tahsis etmiştir. Ve yine bana Muhammed tahsis etti. Ebu Abdullah İbni Reza tahsis etti. Bize Hemmam İbn Yahya haber verdi. İsfak İbni Abdullah şöyle demiştir. Bana Abdurrahman İbni Ebi Emre haber verdi ki ona Ebu Hureyre tahtis etmiştir. Ebu Hureyre Resulullah'tan şöyle buyururken işitmiştir. İsrailoğullarından derisi hastalıklı, kör, üç kişi vardı. Allah bunları imtihan etmek istedi de onlara birer melek gönderdi ve melek ablaşa geldi. Sen en çok neyi seversin dedi. Ablaş güzel renk, güzel ten. Çünkü insanlar beni çekin görüyorlar, benden iğreniyorlar dedi. Resulullah buyurdu ki Melek Abraş'ın vücudunu sıvazladı. Ondan bu çiftinlik gitti de güzel bir renk ve güzel bir ten verildi. Bundan sonra Melek ona en çok hangi malı seversin diye sordu. Abraşlıktan kurtaran kişi deveyi yahut sığırı dedi. Rabi İshak İbni Abdullah ibni Ebi Talha Abraşla kerden birisinin deve öbürünün sığır istediğini kestiremediğinden terdit ile İkili rivayet etmiştir. Ablaşma Ker'den biri deve dedi, diğeri de sığır dedi. Deve isteyene on aylık kere bir deve verildi. Bunun üzerine melek ona bu deve mübarek olsun diye dua etti. Sonra melek başı kel kişinin yanına vardı da ona en çok neyi seversin dedi. O da güzel bir saç, şu kellik benden gitsin, herkes benden iğreniyor dedi. Resulullah buyurdu ki melek onun başını sıvazladı ve ondan kirlilik gitti ve ona güzel bir saç verildi. Melek ona en çok hangi malı seversin diye sordu. O da sığırı severim dedi. Allah ona bir gebe bir sığır verdi. Melek ona bu sığır sana mübarek olsun diye dua etti. Melek kırın yanına geldi ve ona da en çok neyi seversin diye sordu. O da Allah gözümü bana geri versin de ben de onunla insanları göreyim dedi. Resulullah buyurdu ki, Me melek onun gözünü sıvadı ve Allah ona gözünü geri verdi. Melek göre, hangi malı çok seversin diye buyurdu, o da koyunu severim dedi. Melek de ona kuzulu bir koyun verdi. Bir müddet sonra deve ve sığır sahiplerinin devesi ve sığırı yavruladı. Koyun sahibinin de koyunu kuzuladı. Bu suretle deve isteyen kişinin bir vaadi dolusu devesi oldu. Sığır isteyen kimsenin de bir vadi dolusu sığırı oldu. Koyun isteyen körün de bir vadi koyunu oldu. Bundan sonra günün birinde o melek bu üç kişi ile görüştüğü suret ve heyetinden abraş kişiye geldi ve şöyle dedi. Ben fakir, garip, yabancı bir kişiyim. Yol üzerinde yaşama ve memleketime ulaşma sebebini Sebepleri kesilmiştir. Artık bugün benim için muradıma erişebilmek ancak evvela Allah'ın inayetiyle sonra senin yardımınladır. Şimdi ben sana güzel bir renk, güzel bir vücut ve birçok mal veren Allah rızası için senden birçok deve isterim ki, senden bir deve isterim ki bu seferimde onun üzerinde muradıma, vatanıma erişebileyim. Bu üstelik işte üzerine eski ablaş ona iyi ama hak sahipleri yani isteyen fakirler çoktur. Her dilenciye bir deve vermek olmaz dedi. Melek de ona öyle sanıyorum ki ben seni tanıyacağım. Sen insanların iğrendiği ablaş kimse değil misin? Sen fakir idin de bu malı sana Allah vermiş idi. Bu eski ablaş meleğe hayır yemin olsun ben bu malı atadan ataya Geçerek fariz oldum dedi. Melek de ona eğer sen bu iddiamda yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin dedi. Sonra melek ilk buluştuğu suretinde ve heyetinde kel adama gitti. Ve Abraş'a dediği gibi ona söyledi kel. Abraş'ın reddettiği gibi reddetti. Melek de ona eğer sen iddiamda yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin diye beddua etti. Bu defa melek gözlerini sıvazladı, köre geldi de şunları söyledi. Ben fakir ve vatanından uzak düşmüş garip bir kimseyim. Sefer halindeyken geçimim ve memleketime dönmem sebepleri benden kesilmiştir. Bugün benim için muradıma ulaşabilmek ancak evvela Allah'ın inayeti, sonra senin yardımınla olur. Şimdi ben sana gözlerini geri veren Allah rızası için senden bir koyun isterim ki bu yolculuğumda onunla muradıma ve vatanıma erişebileyim dedi. O kişi ne diye? Hakikaten ben kördüm. Allah gözlerimin nurunu bana geri verdi. Fakir idim Allah beni zengin kıldı. İşte koyunlarım. Dilediğin kadar al. Allah'a yemin ederim ki bugün Allah rızası için benden alacağın bir şeyin miktarını hudutlandırmak ile sana güçlük vermek istemem dedi. Melek ona malını tamamen muhafaza et. Allah alacak sizin üçünüzü imtihan etti de senden razı oldu. İki dostum Abraş da kez de Allah'ın azabına uğradılar dedi. 54. Bab Sen bizim ayetlerimiz içinde yalnız kehf ve Rakim yaranının ibrete şahin olduklarını mı sandın? Hayır öyle değil. O zaman genç yiğitler mağaraya sığınmışlardı da Ey Rabbimiz bize tarafından bir rahmet ver. işimizden bizim için bir muvaffakiyet hazırla demişlerdi. Bunun üzerine biz nice yıllar onların kulaklarına perde vurduk. Sonra onları uyandırdık. İki zümreden hangisi bekledikleri gayeyi daha iyi hesap edicidir? ayıt edelim diye, şimdi sana onların kısalarını hakikati ve anlatalım. Doğrusu onlar, Rablerine iman eden genç yiğitlerdir. Biz de onların hidayetini artırmıştık. Ve zalim hükümdarın önünde dikilip de bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına Tanrı demeyiz. Dersek o halde and olsun ki hakikaten, hakikatten uzaklaşmış oluruz. Şunlarda şu bizim kalmimiz Ondan başka tanrılar edindiler. Bunlar üzerine bari açık bir Burhan getirselerdi ya, artık Allah'a karşı yalan yere iftira edenlerden daha zalim kimdir dedikleri zaman, onların kalplerini sabır ve sebat ile tamamen hakka bağlamıştık. Birbirine şöyle demişlerdi, Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka tapmakta, olduklarından ayrıldınız. O halde mağaraya çekilin ki Rabbiniz size rahmetinden genişlik versin. işinizde de fayda hazırlasın. Onlara baksaydın görürdün ki güneş doğduğu zaman mağaranın sağ tarafına yönelip battığı vakitte onların sol yanını kesip giderdi. Kendileri ise oranın geniş bir yerinde idiler. Bu Allah'ın ayetler. Allah kime hidayet ederse Doğru yola eldirilmiş, kimi de şaşettirse artık onun için hiçbir zaman irşat edici bir yer bulamazsın. Sen onları uyanık kimseler sanırsın. Halbuki onlar uyuyanlardır. Biz onları sağ yanına, sol yanına çeviriyorduk. Köpekleri de mağaranın giriş yerinde iki kolunu uzatmaktaydı. Üzerlerine tırmanıp da hallerini bir görseydin mutlaka onlardan yüz çevirir kaçardın ve her halde her hale onlardan korku ile dolardı. Bunun gibi onları aralarında sorusunlar diye uyandırdık da içlerinden bir sözcü dedi ki ne kadar eğleştiniz bazıları bir gün yahut bir günün bir parçası eğleştik dediler. Diğerleri de ne kadar eğleştiğimizi Rabbimiz daha iyi bilendir. Şimdi siz birimizi bu gümüş parayla şehre gönderin de gönderin de Baksın onun hangi yiyeceği daha temiz ondan rızık getirsin. Çok nazik hareket etsin. Sizi hiçbir kimseye sakın hissettirmesinler. Çünkü onlar size galebe ederse sizi ya taşla öldürürler yahut sizi zorla kendi dinlerine döndürürler. Bu takdirde ise ebedi felah bulamazsınız. Böylece kullarımız ve müminleri onların hallerine muttali kıldık ki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 Sayıları üçtür, dördüncüleri köpeklerdir. Köpekleridir diyecekler. Beştir, altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilendir. Onları insanların bazısından başkası bilemez. O halde bunlar hakkında zahiri bir münakaşadan gayri bir mücadele etme. Bunlara dair hiçbir kimseden fetva da isteme. Herhangi bir şey hakkında, ben bunu herhalde yarın yapacağım deme meğer ki sözünü Allah'ın dilemesine bağlamış olasın unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de umudur ki Rabbim beni bundan daha yakın bir hayra ve muvaffakiyete erdir onlar mağaralarında 300 sene iyileştiler buna 9 yıl daha kattılar de ki Allah ne iyileştiklerini daha iyi bilendir Göklerin ve yerin kaybı ona hastır. O ne güzel görendir, o ne güzel içtendir. Bunların, onlardan başka hiçbir yardımcısı yoktur. O, hiçbir kimseyi hükmüne ortak yapmaz. Kers suresi 9. ayetten 26. ayete kadar. 55. bab Hadis-ül Gari Mağara hadisi Bize İsmail İbni Halil tahsis etti. Bize Ali İbni Musil, Ubeydullah İbni Umer'den, o da Nafi'den, o da İbni Umer radıyallahu anh'dan haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden evvelki gelip geçen ümmetlerden üç kişilik bir topluluk yürüyüp giderlerken birden kendilerini bir yağmur yakaladı. Hemen bir mağara sığındılar. Akabinde mağaranın kapısı bunların üzerine kapandı. Bunlar birbirine şu muhakkak ki vallahi ey şu mağara içinde bulunanlar sizi buradan doğrulttan başka bir şey kurtarmaz. Onun için sizden her bir kişi doğru söylediğini bilmekte olduğu bir şey ile Allah'a dua etsin dediler. Bunlardan birisi ya Allah katil olarak bilmektesin ki benim ücretli bir işçim vardı. O bana 3 saat ölçeği pirince karşılık çalışıyordu. Bu işi o ücretimi bırakıp gitti. Ben bu ücretli pirince yöneldim de onu ektim. O ekim işinden de iyi mahsul oldu. Ben ondan bir sığır satın aldım. Bir müddet sonra o işi bana gelip ücretini istiyordu. Ben de ona şu sığırlara git, onları önüne kat, sür git dedim. O benim senin yanında ancak üç saat ölçeyi pirinç darısı hakkım var dedi. Ben yine ona şu sığırlara git onlar senin üç saat ölçeyi ücretimden çoğaldılar dedim. İşçi onları sürüp gitti ey Allah'ım. Sen bilmektesin ki ben onu senin haşyetinden ötürü böyle yaptım. Onun hatırına bizden şu kayayı aç da diye dua etti. Kaya oradan biraz açıldı. Diğeri de ya Allah. Şüphesiz sen bilmektesin ki benim yaşlı ihtiyar anamla babam vardı. Ben her gece onlara koyunlarımız sütünü getirip içilirdim. Bir gece bir engel sebebiyle bunlara süt getirmekte geciktim. Geldiğimde bunlar uyumuşlardı. Ehlim ve çocuklarım açlıktan feryat ediyorlardı. Fakat ben anam babam içmeden çocuklarıma süt içilmezdim. Bu durumda ben onları uyandırmayı istemedim. Onları terk edip de yataklarında içmelerini bekleyiciler olarak kalmalarını da istemedim. Süt tası elimde ta fecir doğuncaya kadar bekledim. Allah'ım sen pek iyi bilmektesin ki ben bunu senin haşiyetinden dolayı yaptım. Bizden bu sıkıntıyı aç dedi. Akabinde kaya onlardan biraz daha açıldı hatta gökyüzünü gördüler. Diğeri de ya Allah sen kat'i bilmektesin ki benim bir amca kızım vardı. O bana insanların en sevgilisiydi. Ben ondan eminime nail olmak istedim. Fakat o benden çekindi. Ancak kendisine 100 dinar getirmemi söyledi. Ben 100 dinarı altını araştırdım. Bunu kazanmaya muhtemel oldum. Sonra 100 dinarı kendisine getirdim ve bunları ona teslim ettim. Kendisinden Murat almaya beni muhtezir kıldı. Yani kendini bana teslim etti. Ben onun iki bacağı arasına oturunca kız, Allah'tan kork yaratıcı kudretin bekaret mührünü bozma. O mührü ancak bir hakla, nikah hakkıyla açılır dedi. Bu söz üzerine ben üstünden kalktım. Yüz döneri de ona bıraktım. Şüphesiz ki sen bilmektesin ki ben bunu ancak senden korktuğum için böyle yaptım. Binaenaleyh bizden bu mağarayı aç. Bu dua akabinde Allah onlardan Mağarayı tamamen açtı. Onlar da çıkıp gittiler. 56. bab. Bize İbn-i Ziyad Abdurrahman'dan tahsis etti. O da Ebu Hureyre'den işittiğini tahsis etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derken buyurdu, işittiğini söylemiştir. İsrail oğullarından emrikli bir kadın bir gün Oğlan çocuğunu emzirdiği sırada yanında yakışıklı bir suvari geçti. Kadın, ya Allah, oğlumu bu, bunun gibi olmadan öldürme dedi. Çocuk hemen, ya Allah, beni bunun gibi yapma dedi ve sonra tekrar memeye döndü. Bu sefer oradan sürüklenen ve kendisiyle oynanan bir kadın geçirildi. Çocuğun annesi, ya Allah, oğlumu bu kadın gibi yapma dedi. Oğlu yine, ya Allah, beni bu kadın gibi yap dedi. Çocuk. Kadın çocuğuna için böyle dedin diye sordu. Çocuk şöyle dedi. O suvariye gelince o bir kafirdir. O kadına gelince sahipleri ona sen zina ettin diyorlardı da o hasbiyallahu Allah bana yeter diyordu. Sahipleri ona sen hırsızlık yapıyorsun diyorlardı da o hasbi Allahu Allah bana kafidir diyordu. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Susuzluk kendisini öldürmeye yaklaştırmış bir köpek koyunun etrafında dolaşıp durduğu sırada onu İsrailoğulları fahişelerinden birisi gördü. Hemen ayakkabısını çıkardı da onunla köpeğe su içirdi. İşte bu işi sebebiyle o fahişenin günahları mağfiret olundu. Bize Abdullah İbni Mesleme Malik'ten o da İbni Şeab'ten o da Hümeyt İbni Abdurrahman'dan tahsis etti. O Muaviye tip Ebu Süfyan'dan. o da hac yaptığı yıl minberi üzerinde hutbe yaparken işitmiştir. Muaviye bu arada bir muhafız askerinin elinde bulunan bir tutam saç temetini el uzatıp aldı da şöyle dedi ey Medine ahali, sizin alimleriniz nerededir? Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. O şu elimdeki gibi saçları takılmaktan nehy ediyordu İsrailoğulları ancak onların kadınları şu takma saçları kendileri saçları edindikleri zaman helak olmuşlardır buyuruyordu. Ebu Seleme'den o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan tahti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu muhakkak ki sizden evvel geçen ümmetler içinde Allah tarafından kendilerine haber ilham olunan kimseler vardır muhakkak ki eğer benim şu ümmetim içerisinde onlardan bir kimse bulursa şüphesiz o Umar İbn-i Ebu Sadık en o da Ebu Said radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur İsrailoğulları içerisinde 99 insan öldürmüş olan bir kimse vardı. Sonra bu adam evinden çıkıp zamanın alimlerine benim için tevbe var mıdır diye soruyordu. Bir rahibe vardı da ona benim için tevbe var mıdır diye sordu. Rahip hayır yoktur diye cevap verdi. Bu cevap üzerine katil onu da öldürdü. Sonra bu adam yine sormaya başladı. Sorduklarından biri sen fulan kariyeye oradan filan mabede git dedi. O da o kariyeye giderken yolda ona ölüm erişti. Tevbekar olmak için göğsünü gittiği kariye doğru yöneltip öldü. Şimdi rahmet melekleriyle azap melekleri orada çekişmeye başladılar. Bunun üzerine Allah terbi için gideceği kıya biraz yaklaş diye ölen kimsenin kendi köyüne de biraz uzaklaş diye vahyetti. Rahmet ve azap melekleri de hadi şimdi her iki taraf arasındaki uzaklığı ölçün de mukayese edin diye emretti. Ölen o kimse Tevbe köyüne bir karış daha yakın bulundu da bu sebeple mağfiret olundu. Bize Ali İbni Ebi Abdullah tahsis etti. Bize Suyan tahsis etti. Bize Ebu Zinat el-Araş'tan o da Ebu Selem'e'den tahsis etti ki Ebu Hureyre radıyallahu anh söyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Sonra yüzünü iltisanlara karşı yöneltti de şöyle buyurdu. İsrail oğullarından bir kimse bir öküzünün önüne katıp sürer giderken birden öküze bindi ve ona değnekle vurdu. Bunun üzerine o hayvan şüphesiz ki biz bunun için yaratılmadık. Bizler ancak tarla sürmek için yaratıldık dedi. İnsanlar bu haberden takip ederek subhanallah söz söyleyen bir öküz dediler. Bunun üzerine Resulullah ben hayvanın böyle söylediğine inanıyorum. Ebu Bekir ve Ömer de inanıyorlar buyurdu. Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah bu kıssayı naklettiği sırada Ebu Bekir ve Ömer orada cemaat içinde değillerdi. Yine yukarıdaki senetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam koyun sürüsü içinde bulunduğu sırada bir kurt hücum etti de, sürden bir koyunu alıp götürdü. Çoban koyunu aradı, nihayet onu kurttan kurtardı. Bunun üzerinde kurt o adama sen koyunu şimdi benden kurtardın fakat yırtıcı hayvanlar gününde koyunun benden başka çobana bulunmadığı o günde koyunu benden kim kurtaracak dedi. Bu kısa üzerine insanlar yine subhanallah kelam edip söz söyleyen bir kurt dediler. Resulullah ben kurdum böyle söylediğine inanıyorum Ebu ve Ömer de inanıyorlar. Halbuki Ebu Bekir ve Ömer orada değillerdi. Bukhane dedi ki bize Ali tahdis etti. Bize Sufyan Mısrar'dan o da Saad İbni İbrahim'den o da Ebu Senem'den o da Ebu Hureyre'den o da Peygamber'den bunun benzerini tahdis etti. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğullarından bir kişi öbür kişiden ona ait olan bir akarı satın aldı. Akarı satın alan kimse satın aldığı akarın da İçi altın dolu bir testi buldu. Akarı satın alan kimse satana şu altınları benden al çünkü ben senden yalnız toprağa satın aldım. Altınları satın almadım dedi. Toprağın eski sahibi de o kimse müşterisine ben sana bu toprağı içindeki şeylerle beraber sattım dedi. Bu sefer satan ve satın alan üçüncü bir kimseye varıp muhakeme oldular. Kendisine muhakeme için Vardıkları kimse bunlara Sizin oğlunuz kızınız var mı diye sordu Bunlardan biri benim oğlum var dedi Ötekisi de benim kızım var dedi Hakem kılınan kişi Bu oğlanla bu kızı nikah ediniz Yeni evlilere bu altınlardan Bir kısmını harcayınız Bir kısmınızı da kendinize sadaka yapınız Diye hükmetti Say İbni Ebi Vakkas'tan Usame İbni Zeyde Sen Resulullah'tan taun hastalığı hakkında ne duydun Diye soruyordu. Usame de Resulullah sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Taun bir azaptır. İsrailoğullarından bir taife üzerine yahut sizden önce geçen bir ümmete gönderilmiştir. Siz bir yerde taun çıktığını işittiğiniz zaman o taunlu yere gitmeyiniz. Sizin bulunduğunuz yerde taun meydana gelirse taundan kaçmak için oradan çıkmayınız. E bu Rabi bu Nazır sakın sizleri oradan hiçbir sebep çıkarmasın. Bu takdirde o muhakkak tağımdan kaçmak için olur ki bu kesin surette yasaktır şeklinde söylemiştir. Peygamberin zevgesi Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a tağımdan sordum. O bana şöyle haber verdi. Şüphesiz tağım bir azaptır. Allah onu dileyeceği kimseler üzerine gönderir ve yine muhakkak ki Allah tavrı müminler için şehitlik sebebi bir rahmet kılmıştır. Bir yerde tavrı vaki olur da orada bulunanlar, bulunan mümin sabrederek ve sabrının sevabını ümit ederek, bu tavrının yalnız Allah'ın takdir ettiği kimselere isabet eder olduğunu bilerek, bulunduğu şehirde eğlenirse muhakkak ona şehit edine benzer bir sevap olur. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Kureyş'i mahzun oğullarından olup hırsızlık etmiş bulunan kadının durumu hüzünlendirmişti. Biri bu kadın hakkında Resulullah ile kim konuşur dedi. Diğer bir takımları bu kadına şefaat sözünü Resulullah'ın sevgilisi olan Usami İbni Zeyd'den başka hiçbir kimse söylemeye cesaret edemez dediler. Nihayet Usami Resulullah'a bu hususta konuştu. Bunun üzerine Resulullah Üsami'ye sen fenalıkların için Allah'ın tayin ettiği cezalardan bir ceza bir cezanın affı hakkında şefaat mi etmek istiyorsun buyurdu. Sonra halkın bir hutbe irade ettiği şöyle buyurdu. Sizden evvel gelip geçen ümmetleri ancak şu halleri helak etmiştir. Onlar içlerinde şerefli bir kimse hırsızlık yaptığı zaman onu cezalandırmazlardı. Fakat aralarında zayıf olan kimseler çaldığı zaman o zayıflere ceza verirlerdi. Allah'a yemin ederim ki şayet Muhammed'in kızı Fatıma hırsızlık etse hiç tereddüt etmeden muhakkak onun elini keserdim. İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben bir kimseden bir ayeti benim Peygamberi okurken işittiğim okuyuşun hilafına okuduğunu işittim. İşte hemen onu peygamberin yanına getirdim. Ona okuyuşuna haber verdim. Bu esnada peygamberin yüzünde hoşlanmamazlık izini hissettim. Bununla beraber peygamber ikiniz de güzel okudunuz. Kur'an hakkında ihtilaf etmeyiniz. Çünkü sizden evvelki ümmetler kitaplarında ihtilaf ettiler. Bu yüzden helak oldular buyurdu. Abdullah İbni Mesud radiyallahu anh şöyle demiştir. Şimdi ben peygamberin yüzüne bakıyor gibiyim. O peygamberlerden bir peygamberi hikaye ediyordu ki kalmi onu dövmüş de kan içinde bırakmışlar. Fakat o yüzünden kanı siliyor hem de ya Allah kavmunu mağfiret eyle çünkü onlar bilmiyorlar diyordu. Ukbe İbni kafir. o da Ebu Said radıyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden evvelki milletlerden bir kimse Allah'a, kimseye Allah bol bol mal verdi. Ona ölüm geldiği zaman oğullarına ben sizin için hangi çeşit bir baba oldum diye sordu. Oğulları hayırlı bir baba oldum dediler. O zat ben asla bir hayır işlemedim. Ben öldüğüm zaman sizler beni yakın sonra kemiklerimi ezip öğütün. Sonra da rüzgarı şiddetli bir günde benim tozlarımı havaya satıp savurun dedi. Çocukları onun emrini yaptılar. Akabinde aziz ve celil olan Allah onun zerirlerini topladı da ona böyle yapmanı seni sevkeden nedir diye sordu. O da senden korkmamdır dedi. Bu cevap üzerine Allah onu rahmetiyle karşıladı. Ve Muaz amberi şöyle dedi. Bize şube tahsis etti ki Katar'da şöyle demiştir ben Ukbe İbn-i işittim. O da ben Ebu Said El-Hudr'den işittim. O da Peygamber'den demiştir. Rab İbn-i Hiraş şöyle dedi. Ukbe Huzeyfe'ye bizler Peygamber'den işittiklerinden tahsis eder misin? dedi. O da şöyle dedi. Ben Peygamber'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Sizden evvelki ümmetlerden bir kişiye ölüm gelip çattı da Hayattan ümidi kesince ailesine şöyle vasiyet etti. Ben öldüğüm zaman benim için birçok odun toplayın. Sonra bu odunları çakmakla çakıp ateşleyin. Beni de bu ateşe atın. Ateş benim etimi yediği ve kemiklerimi kemiklerime ulaştığı zamana kadar bırakın. Sonra yanmış kemikleri alın. Onları ezip büyütün. Sonra sıcak yahut rüzgarlı bir günde o tozları deniz içine savurun. Fakat Allah akabinde onun zerrelerini bir araya getirdi de ona niçin böyle yaptın diye sordu. O kimse senin korkundan diye cevap verdi. Bu cevap üzerine Allah ona mağfiret etti. Ukbe İbni Amr dedi ki ve ben uzayfeden işittim şöyle diyordu. Ve yine bu isnatla bize Musa İbni İsmail tahsis etti. Bize Ebu Avame tahsis etti. Bize Abdülmelik tahsis etti rüzgarlı bir günde diye söyledi. Size İbrahim İbni Sa'd İbni Şah'tan, o da Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe'den o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam insanlarla alışveriş borçlanmaları yapardı. İşlerini gören genç adamına fakir borçluya vardığın zaman ondan geç. Umulur ki Allah da bizden geçer der idi. Dedi ki, o kimse Allah'a kavuştu, Allah da ondan, onun günahlarından geçti. Bize mamer ez Zuhri, o da Hümeyt İbni Abdülrahman'dan, o da Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan haber verdi ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur, sizden evvelki ümmetlerden Nefsi aleyhine günah işlemekte aşırı giden bir adam vardı. Buna ölüm geldiği zaman oğullarına şöyle dedi, ben öldüğümde beni yakın, sonra kemiklerimi ezip büyütün, sonra da tozlarımı rüzgar içerisinde savurun. Allah'a yemin ederim ki, muhakkak Allah benim zerrelerimi toplamaya kadirdir. Kadir olacak da o hiçbir kimseyi azaplandırmadığı, Azaplamadığı şiddetli bir azapla bana azap edecektir dedi. Öldüğü zaman bu vasiyeti yerine getirildi. Akabinde Allah arza emredip, sen de odadan ne varsa topla diyordu. Arza bunu yaptı. Birden o zat ayakta dikildi. Allah ona bu yaptığın işe seni sev, neydi diye sordu. O da ya Rab senden hashit diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah ona mağfiret etti. Ebu Hureyri'den başkaları senin korkundan yarab diye söylemişlerdir. Abdullah İbni Ömer Radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın bir kedi yüzünden azap edildi. O kadın o kediyi acıdan ölünceye kadar hapsetmiş ve açlıktan, acından ölünceye kadar hapsetmiş ve kedi yüzünden cehenneme girmiştir. O kadın o kediye ne yiyecek vermiş ne su içirmiştir. Çünkü onu hapsetmiş, onu yerin haşerlerinden yemesi içinde bırakmamıştır. Bize Ebu Mesut Ukbe İbni Amr'dan tahtis şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle gelip geçen peygamberlerin sözlerinden, bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri neviden insanlığın eriştiği yüksek bir dusdur. Utanmazsan dilediğini işle sözüdür. Ben Rabi İbn Şerastan işittim. Ebu Mesud şöyle tahsis ediyordu. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Utanmazdan dilediğin şeyi yap sözü peygamberlerin kelamından onların ittifakla tebliğ edip de insanlara eriştiği, insanların eriştiği eskimez bir düsturdur. Bize Yunus Ez Zuhri'den haber verdi, bana Salim haber verdi, ona da babası İbni Umer tahtis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam kibrinden dolayı üst elbisesini yerde sürükleyerek yürüdüğü sırada yerin içine batırıldı. Artık o kıyamet gününe kadar yerin içinde hareket edip duracaktır. Bu hadisi Ez Zuhri'den rivayet etmekte Abdurrahman İbni Halid Yunus İbn Yezide ye mutabihat etmiştir. Bana Abdullah i̇bn Tavus, babası Tavus'tan, o da Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan etti ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizler en sonra gelmişleriz. Kıyamet gününde de en başa geçecek olanlarız. Ancak her ümmette bizden önce kitap verildi. Bize de onlardan sonra kitap verildi. Şu cuma günüdür ki, onlar bu ibadet gününde ihtilaf ettiler. Artık yarın Yahudilerin ibadet günü, yarından sonra da Hristiyanların ibadet günüdür. Her yedi günde bir gün her Müslümanın üzerine gusledip başını bedenini yıkamak vazifesi vardır. Bize Amr İbn-i Murre tahtis etti. Ben sahib İbn-i işittim. Şöyle dedi. Muaviye i̇bn Ebis Ebi Sufyan Medine'ye geldiğinde en son gelişinde bizlere hutbe yaptı da bir saç demeti çıkardı ve ben bunu Yahudilerden başka bir kimsenin zinet yapan olduğunu zannetmiyorum. Şüphesiz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buna yani saçta ekleme yapmaya yalan ismini vermiştir dedi. Bu hadisi Şubeden rivayet etmekte Adem İbni Ebi Yasa Gunder mutabat etmiştir.